Yılanla E’e. Yılanın biri bir demirci dükkanına girmiş. Dükkandaki aletlerin her birinden sadaka istemiş. Herkesten alacağını aldıktan sonra E'ye gitmiş. Allah rızası için bir sadaka. Benden bir şey koparacağını sanıyorsan aklına şaşayım seni. Sen beni bilmiyorsun anlaşılan. Benim huyum vermek değil, almaktır. Yine bir gün demirci dükkanına bir gelincik girmiş. Bizim eğenin yanına gelip başlamış yalamaya. Ee karın doyurmaz ama gel de anlat. Gelincik eğe yalamış da yalamış. Yaladıkça dili kanamış. Dili kanadıkça yalamış. Gelincik kanın eğeden aktığını sandığı için sevincine diyecek yokmuş. Sonunda yalıya yalıya gelinciğin dili kalmamış.